Evet herkese merhaba. merhaba, yol geçendeyiz. Merhaba yol geçenden herkese, 94.9 Açık Radyo'da bugün iki konuğumuz birden var. Ee, yayına hemen girmeden önce ben konuklarımızdan birine ne kadar Avrupalı ve Avrupayı olduğunu söylüyordum. Bizim gibi yol geçen bir karaktere sahip kendisi, hem akustik olarak, hem kültürel olarak, hem entelektüel olarak. Sevgili eşiyle beraber bugün konuğumuz oldular. Murat Ertel hoş geldin. Merhaba. ...kendinizi tanıtsın isterseniz... ...Esma lütfen ...Esma lütfen... Evet. Merhaba, hoş ...Esma hoş geldin... ...hoş bulduk... E, ...sizi bugün burada ağırlamamızın sebebi... E, ...çok çok önemli bir proje... E, ...malum e, yakınlarda bir sergi açılmıştı... ...ve bu sergi önemli bir şah, e, edebiyatçı ve ressamın... E, ...çok e, bilinmeyen bir koleksiyonu üzerineydi... E, Mengü Ertel'in e, koleksiyonu diyebileceğimiz iki dost arasındaki paylaşımları müthiş bir itinayla nezaketle bir araya getirdi sevgili konuklarımız. E, i̇sterseniz bu güzel anıyı sizden dinleyelim Sanıyorum ki sergi daha da bitmiş Değil değil mi? Bitti mi? Yok Ağustos sonuna kadar Süper. devam ediyor hala Evet 5 evet, ay sürecek bir İsterseniz sergi İsterseniz kısa bir özet geçelim sergi... Tabii Dostun Çekmecesinden başlıklı Bu sergi Nisan ayında açıldı Bozlu Art Project'te Küratörlüğünü ben ve diğer eş küratör Oğuz beraber yaptık bir senelik çalışmanın sonucuydu. Bizim aile koleksiyonumuzda yer alan daha önce hiç görülmemiş Cihat Burak desenleri üzerine odaklandık biz bu sergide. Ayrıca iki yönlü, çok yönlü, iki dostun bu hikayesi de Murat'ı da beni de, Oğuz Bey de çok etkiledi. Biz onların çok yönlü kişiliklerine gönderme olarak Cihat Buran hem hikayelerinden hem desenlerinden hem onun üzerine biz Murat'la beraber yaptığımız ses enstelasyonları ve ...video artlarla beraber... ...gelecek kuşaklara aktarmak üzere... ...böyle bir projede yer aldık. Benim ilgimi çeken çekmeceler oluyor burada. Yani ev... Evet. ...ve evde çekmeceler var. E, dostun çekmecesinden aslında böyle... ...biraz da metafor. Çünkü aslında... ...biz orada Mengün'ün zihnine yazılmış... ...olan... Zihne kazınmış olan çekmecelerden biraz da bahsediyoruz. Eğer bir şeyi çekmecenize koyuyorsanız, artık o sizin hayatınızın bir parçası haline gelir evet. ve her açtığınızda hayatla beraber yol alır gider ve Mengü Cihat için bir defter yapıyor ama bu defterinde sayfaları yok. Hı hı. Cihat her meyhane sonrası geldiğinde ya da e, muhabbet için eve geldiğinde onunla beraber e, bir, bir desenini yaptığında sayfalarını kendisi oluşturuyor. Hı hı. Sergiye gittiğinizde göreceğiniz gibi bambaşka. Platformları formları var işte jitan sigara kartonu arkasına da bir anda <gülüyor> kaldırıp bir şeyler çizebiliyor ya da bir gazete kağıdının köşesindeki <gülüyor> o boşluğa da bir şeyler çizebiliyor ya da mimar olduğu için kareli bir defteri var bir anda ona Paris'ten bir manzara da yapabiliyor. Evet. Ve bunlar yıllar içerisinde birikiyor. Evet. 50'ler sonundan 80'lere kadar süren uzun soluklu bir yolculuk. Hı hı. Aslında bu yolculuk aynı zamanda evin içinde tabii. E, Mengü Ertel'in evin içinde ve e, Murat Ertel de o evde. Belki de e, çekmeceleri e, karıştırıp karıştırmadığını soracağım. Bazen, metafor tabii olarak ki, kullanıyoruz. Tabii ki. Tabii m Murat Ertel e, bu çekmeceleri e, karıştırdı mı? Karıştırdı <gülüyor> mı? <gülüyor> Hep karıştırılıyordu zaten. Yani basında bazen şey deniyor... ...işte tesadüfen bulunan ha, desenler, Bugün ortaya çıkan bugün falan, ortaya bir algı Öyle bir şey yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> o çekmecelerde bayağı e, ilginç şeyler var ve o e, ilginç şeylerden bazıları da hani e, ne diyeyim... ...gururla oraya gelen işte e, sanatseverlere gösteriliyor. Bu, bu da onlardan biri. Hı -hı. E, misafirlere gösterilen işte ne diyeyim İlhan Şevket'in... İşte şiir defteri var ya da işte Cihat Bruyne şeyi var. Rembrandt'ın e, resimlerinden e, oluşan taş baskı, Hı -hı. incil var mesela falan. Hani böyle e, ya da ne diyeyim sayarım yani. Evet, evet, o evet, çekmecelerde evet. olanları. O yüzden onlar hem karıştırır hem de yaşama geçiyor. Yani yaşayan şeyler Hı -hı. Yani ben özellikle sordum Murat Ertel o evde büyüdü. Mengü Ertel'in oğlu altında çizeyim. Dolayısıyla o çekmeceler onun <gülüyor> oluşumunda çok önemlidir diye düşünüyorum. Özellikle de e, yani Cihat Burak'ın e, desenlerine baktığımız, özellikle sergilenen e, desenlerine baktığımızda yabani bir şeyler görüyorum aslında orada. Yani evcil olmayan, Hı -hı. bizi rahatsız eden bir şey var. E, babasılı olarak veya ya da daha öncesi ve daha sonraki e, müziklerinize baktığımızda da yine bu müziklerde böyle bir şey var. Hı -hı. Yani yabani bir şey var aslında. Hı -hı. Öyle geçmeyen bir şeyler var. Dolayısıyla ee, bu yabani yabaniliği de korudunuz bu arada yani. Ee, şimdi de tabii ki arada bir e, tabii ki müzik çalacağız. Bu sefer Esma Ertel ile birlikte kurduğunuz e, grup. Evet, evet. E, Mavi Güneş. Almıştık. Mavi Güneş. Ondan da dinleyeceğiz ve o, bakalım o sound, o sesleri <gülüyor> burada da e, tekrardan e, dinleyicilerle birlikte aslında e, dinleyeceğiz. Ama ben e, Murat Ertel özellikle sana sorayım hani e, müzikte etkili olmuş olabilir mi? Ciara Brown. ...desenleri? Ee, mutlaka. Yani şey... E, ...babamdan... E, ...öğrendiğim... ...en önemli şeylerden biri... ...sanatın sınırlarını... ...kırmak ve... On, e, ...diğer sanatlarla bir şekilde birleşmek... ...ve çok disiplinli... E, ...şey yaklaşım. Bu da çok önemli. Sergiyi kurgularken... E, <gülüyor> ...esmanın da en temel fikirlerinden... ...biri buydu. Yani... E, ...şöyle dedi... İki tane çok disiplinli adam var burada. Yani bir tanesi Mengü Arta. Grafik sanatçısı deniyor ama aslında yok işte sanat yönetmeni de tiyatro dekoratörü de işte şöyle de böyle de aynı zamanda grafik sanatını öyle bir icra ediyor ki e, şey grafikerler meslek kuruluşu bunlar grafik değildir filan diye isyan ediyorlar. Yani e, böyle bir durum var o yüzden e, Cihat Burak da böyle. işte bu ressam değil diyorlar adama bakkal resim diyorlar. Sınırları sonra aşmış. Evet, sınırları açmış. E, Mimar mı değil mi belli değil. Bir tane mi iki tane meseri var. E, sonra işte hikaye yazıyor. O da çok disiplinli bir şey ve Esma dedi ki bu sergi de çok disiplinli olacak Bu çok temel bir şey yani. Serginin kurgusunda en temel yapı buydu. Evet, çıkış çünkü. noktamız burasıydı. Evet, yalnızca orada resimlerin desenlerin sergilendiği bir durum olmayacak. Dolayısıyla sizin ses enselasyonuyla bu sergiye büyük katkınız oldu. oldu. Dolayısıyla disiplinlerden biri de müzik oldu aslında. Aynen. Bir sürü Hı -hı. disiplin. Ev dediğimiz aslında gerçekten çok hani evcil nesnelerden oluşan bir şey. Yani dolayısıyla evde rahat huzurlu huzurluyuz ama galiba <gülüyor> Burak <gülüyor> huzur kaçıran <gülüyor> evet. birisi. Dolayısıyla sınıflandıramıyorsunuz. Aslında çekmece deyince çekmece aynı zamanda bir sınıflandırma aygıtıdır. İşte belli nesneleri evet. işte taksonomik olarak belli çekmecelere koyarsınız. Ama bence çekmece dışı <gülüyor> bir, bir sanatçı, babazula da öyle aslında, yani Hı -hı. sınıflandırılamayan bir e, müzik yapıyorlar. Evet, genelde aslında bu e, yabanlilik ya da işte rahatsız edicilik e, beyni açık olanlar diyelim ya da kalbi açık olanlara değil de otoriteleri rahatsız eden bir e, durum söz konusu burada. Ve bu otoriteler yalnızca e, şeyden değil ne derler işte hükümetler e, başkanlar falan değil değiller. Yani mesela işte en Yakın düşündüğüm şey eleştirmenler örneğin. Yani hani belli bir entelektüel e, seviyede olup aydın, e, hoşgörüsüne sahip olması gereken o e, şeyler. insanların hiç de hoşgörülü olmadığını maalesef görüyorsunuz. Örneğin işte aman Avrupa, aman Amerika bu adamlar nasıl da okumuş biliyorlardır dediğiniz eleştirmenlerin... Nasıl böyle kapitalist, emperyalist, dar görüşlü olduğunu çok rahat bir şekilde babazlarla görüyoruz. Yani iyi Türk iyi. olduğumuz <gülüyor> için işte e, Dünya Müziği Haftası'yla böyle Mesela. dövüldüğümüz için. Yani yaftalar. Dünya yaftalar, Müziği değil mi? evet. Hemen yani her evet. şeyin altına evet. Evet. bir evet. tür sümen altı gibi her Aynen şeyi altına evet. atıyorsun. Hı -hı. Evet. Yani siz eğer şey Batı'dan gelmiyorsanız Hı. özellikle Anglo-Sakson e, kökeniniz yoksa ya da Hı. o kültürün Çin'de parçası, parçası gibi, değilseniz, hayda bir şamar ve şey, Yaftalayıp dünya müziğinin göndermece. Türkiye güncel sanatı ya da modern sanatı da bu muameleden mustarip aslında. Hmm. Müzelere baktığımızda, küratörlerin muamelelerine baktığımızda, seçilen sanatçılara ve onların yaşam öykülerine baktığımızda... ...hep bir mağduriyet, hep bir hmm. e, göçmüşlük, e, sızmışlık, yani onlara sığınmışlık halinin... Üzerine bir ilti, iltim bir tür hani i̇ltifat e, iltifat yani, gibi <gülüyor> evet e, bir şeyler veriyorlar koleksiyonlarına katıyorlar bir yenilerlerine çağırıyorlar dediğin gibi bu da bu da çok ciddi bir hani oksidantalist bir bakış e, o açıdan sizin özellikle e, gezgin bir topluluk oluşunuzu ben çok kıymetli buluyorum çünkü gezdikçe mıknatısı taşıyorsunuz hmm. kendi içinizde artı ve eksi kutuplarınız var. Artı müzikte yapıyorsunuz, eksi müzikte yapıyorsunuz. Hem agresifsiniz, hem pozitifsiniz. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Zaten logonuzda var. Hem küçük harfler var, hem büyük harfler var. Dolayısıyla Avrupa mesela dün çok önemli bir seçim yaşadı. Herkes bu seçimin neticelerine bakıyor. O aynı anda hem yükselen bir popülizm ve muhafazakarlık var ve ama öbür tarafta da çok ciddi bir yeşiller efekti görüyoruz. Özellikle Almanya'da ve Fransa'da galiba yükselişteler. Siz Avrupa'yı turlayan göçer bir e, fenomen olarak diyeyim artık... ...göçebil bir fenomen olarak e, Avrupa deyince ne hissediyorsunuz? Biz neredeyiz? Onlar nerede? Hangimiz daha Avrupa'dayız? Buyurun. <gülüyor> Tecrübeleriniz de oldu çünkü. Polonya değil mi? Evet. Önümüzde hmm. önemli bir albüm var. Tabii. Evet. Yani Avrupa... Pek o kadar birleşememiş gördüğüm kadarıyla. Bayağı, bayağı şey. kendi içlerinde keskin sınırları evet. var ben onu söyleyebilirim. Değil mi? Evet. Yemekler olsun, işte müzikler olsun e, bayağı bir keskinlik var ve e, genelde bayağı bir tutucular. E, ama meraklılar ve okuma oranları yüksek işte bu çok şey önemli. Yani okuyorlar. Yani ülkemizde ben bunun büyük eksikliğini görüyorum yani insana okumuyor ve bu okuma kitapla e, sınırlandırılan bir şey değil mesela afiş okumuyor <gülüyor> hep <Maalesef. gülüyor> yani çok inanılmaz bir Maalesef. şey yani hep bu örneği veriyorum Muğla'da bir tane tiyatro afiş var adamın barının önünde işte ondan bahsediyorum adam bunu bilmiyor yani, yani bar sahibi de şey entelektüel bir arkadaşımız yani böyle işte solcu işte şu bu falan filan. o afişi Okumuyor. Yani önünde asılı afiş. Hani basit bir şey. Yani e, bunun için onlar okuyorlar. Tabii bir takım fikirleri var. İşte um, kapalılar, korkuyorlar, çok korkuyorlar gerçekten. Hı hı. Ee, evet. Şey gibi değil mi? Üçüncü dünya ya da ne değilim? Dünyanın geri kalanı oraya işgal edecekmiş gibi hissediyorlar. Haklı da olabilirler. Sürekli böyle bir ata <gülüyor> maruz kalacağız. Müsait evet. var. Yani evet. De... Aklılar, evet. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle bir şey de var. Yani aklılar ama bir taraftan da hakikaten balçana gibi sunuldu Avrupa. Yani hı hı. o kadar yüceltiliyor ki yani yaşanası tek yer gibi eğer Hı. siz bunu e, yüceltir ve öyle kurarsanız ve evet. dünyanın geri kalanını ise hakikaten yaşanmaz <gülüyor> hale getirirseniz e, tade, sadece tek yön var aslında ve verilecek tek yer var müteciler evet. içinde. Çünkü Hı. insanları yerinden yurdundan ediyorsunuz büyük e, savaş projeleriyle. İşte kentsel dönüşüm işte projeleriyle sonra da e, niye bize doğru geliyorlar? Ama gerçekten va varabilecekleri hani e, her anlamda demokrasi, insan hakları gibi hani o evrensel e, kavramları yaşayabileceğimiz bir mekan olarak sunuluyor. Dolayısıyla. Ya da önce işçi göçlerini başlatıyorlar evet. başlangıçta bunu talep evet. ediyorlar ve daha sonra gelen kuşaktan rahatsız olmaya başlıyorlar. Orada doğmuş jenerasyonlar rahatsız olmaya başlıyorlar. Evet, evet. Onu o şekilde yaftalıyorlar. Ama sanatsal üretimlere son derece açıklar. Biz Türkiye'den geliyoruz dediğimizde çok şaşırıyorlar. Ee, A işte orada ne yapıyorsunuz, rahat mısınız, işte siyasi durum sizi ne kadar etkiliyor. ...toplum düzeninizi nasıl diye sorduklarında... ...bizim verdiğimiz cevaplar karşısında da şaşırdıkları oluyor. Ama her seferinde böyle bir politik bir konuşmaya maruz kalıyoruz. Hı hı. Biz hiç bundan bahsetmesek de... ...ya da çok yüksekten versek de bu mesajları müzikle, şarkı yaptığımız şarkılarla... ...onlar muhakkak konuyu bir noktada buraya getiriyorlar... Hı. ...ve ben artık en sonunda... O kadar çok sordular ki orada böyle uzun bir yaz turnesiydi gerçekten bu konu hakkında konuşmak istemiyorum dedim <gülüyor> bir gün birisine söyledim yani bunu çok merak ediyorlar yani buradaki toplum yapısı siyasi dengelerin sürekli bu kadar değişken olması nasıl dayanıyorsunuz diyorlar çok bunu çok merak ediyorlar. Yani ilginç tabi. Biz bizim, bizim bir kahrik gözüküyor burası. Ama orası da aşırı değil. Orası da aşırı. Yani. Evet. Ve e, yani siz de deneyimlemişsiniz. herhalde. Sıkıcı. sıkıcı. sıkıcı. <gülüyor> <gülüyor> yani, hayat burada. Böyle <gülüyor> popüler bir yazarın şeyi var. Kim Arşarman o, o tip bir şey yazarın. İşte Norveç'te yok inek kaçmış falan gibi böyle bir baş gazete haberi. İşte polisler kovalamışlar falan işte trafik kesmiş falan gibi. Yani bu büyük bir haber olabiliyor yani. Tabi evet çünkü başka bir gündem yok gündem sıcak heyecanlı olayları yok. Bizde her gün günde beş kere gündem e, değişiyordur kesinlikle. yani. Bir de hakikaten gün içinde yaptığımız kent içindeki aslında yolculuklar ne kadar ne kadar tehlikelerle dolu olduğunu düşünün. Hmm. Yani sürekli aslında şey tetikteyiz aslında kente dolaşırken. Fakat orada hiçbir şey evinde hareket eder gibi ediyor insanlar yani arkasını kollamak evet. zorunda değiller ama burası gerçekten yorucu ama bir o kadar da bu alıştık galiba bu uyaranlara böyle bir ortama yani ve yaratıcılık da besleniyoruz <gülüyor> <bestleniyoruz> bir <gülüyor> taraftan bir evet, evet, yaratıcılığımızı aynen. da arttırıyor aynen. kesinlikle orada olsak ben öyle düşünüyorum Siyaset ve müzik yurt dışında ve Türkiye'de nasıl tecrübe ediliyor? Ee, en son Ottu Festivali bir yükseliş yaşadı. Ottu'ya sahip çıkmak için bir sürü müzisyen kollarını, ellerini ve seslerini birleştirdi. Ee, bu örneğin karşısında Avrupa'da bu tür vakalar yaşanıyor mu? Belli politik sebeplerle belli gruplar bir araya gelip abi ne kadar verirsen ver deyip... Hani, dayanışma amaçlı konserlere çıkıyor mu? Siz daha çok turladığınız için merak ettim soruyorum. Hmm. Dayanışma konserlerine çok fazla çıkmıyoruz ama mutlaka yani hani senede 2-3 tane öyle bir şey yapıyoruz. Bu dayanışma konseri siyasi yönlü de olmayabiliyor. Atıyorum işte bir huzur evi konseri falan. <gülüyor> hani öyle parasız ve inandığımız yolda böyle 2-3 konser yapıyoruz. Daha fazla da yapmıyoruz çünkü onun sonu yok. Yani herkes istiyor. Um, bir yandan da işte um, hayatımızı döndürmemiz gerekiyor. Valla Avrupalı müzisyenler de sanatsal faaliyetleri desteklemek üzere çokça bir araya gelip hayır konserleri de yapıyorlar. Buna hmm. da denk geliyoruz. Evet. Bazen biz de onlarla beraber ortak projeler yapıyoruz. Hmm. Böyle bir desteğe anca açıklar. Evet. En son ben mesela bir şey e gençlerin hapishanesinde e şey hmm. yapmıştım zen grubunda da hatırlıyorum bir akıl hastanesi evet. albümünüz evet. oluştu değil mi ismi tamam. Bakırköy, Bakırköy Konseri. Konseriydi. Hı -hı. Orada da kayıtta teşekkür ediyordunuz hastalara gösterdikleri misafirperverlikleri ötürü. Evet. Onu da hiç unutmuyorum. O bir tam bir konser kaydıdır yani evet. şey gibi Johnny Cash'in evet, e, hapishanede <gülüyor> verdiği konser türünden bir şey. Kapatma mekanı tabii. Evet yani. değil mi? E, o zaman mesela bu festivallerin de, konserlerin de bir tür toplumun baskısından kendini rehabilite etmeye çalışan nesillerin, e, f, bireylerin buluşma ve deşarj olma e, fırsatları olduğunu mu söylememiz gerekiyor e, baka, baktığımızda. Mesela belli saatte açılıp belli saatte kapanır mı her zaman bir festival yoksa abi biz burada kalıyoruz. ...kim ne derse desin sabaha kadar takılacağız... ...deyip hani böyle şeylerde... ...tecrübelerde yaşıyor musunuz? Tabii canım öyle bir sürü değişik Tabii. festival... ...hani... ...günlerce süren festivaller var... ...mesela neydi? Portekiz'de... Boom, Boom, Boom festival... Var o i̇ki o işte. senede bir yapılıyor... Hı -hı. ...ve yedi gün boyunca sürüyor... Hı -hı. 24 saat... ...yani uyumayan küçük bir şehir oluşturuyorlar... ...bir gölün kenarında inanılmaz ve yeni müzikal evet. işbirlikleriniz oluyor elimizde de bir albümünüz var bu konuda Çek Cumhuriyeti'nde 2018'de Polonya'da yine Different Sounds Festivals yani farklı sesler festivali diye Lublin'de bunların etiketinde 4 Music etiketiyle 10 parçalık bir işbirliği nasıl tanıştınız bu elimize nasıl geçti bu albüm şimdi bu albümün kapağının e, tasarımını Hı -hı. Ee, eşim Esma Erter'le ben yaptık. Hı hı. Ee, bir önceki um, albümde de Mengü Erter'in um, kapağını um, kullandık. Nasıl tanıştık? Valla işte um, Chris Ekman vardı. O um, Amerikalı Volkabaz diye böyle yeni türk countrymsi bir şeyler yapan bir gruptan. Bir de Hugo Reis vardı. O da um, Nick K. Batsy üyesi işte. From Her To Eternity Döneminden, o parçanın bestecilerinden biri. O de bir şekilde karşılaştık. E, hızlı bir şekilde söylemem gerekirse işte ya beraber çalalım. Tamam çalalım işte geldik biz İstanbul'da çalalım oldu. Sonra çaldıktan sonra ya işte sen bu albümün prodüktörü de olur musun filan dediler. Ben de olurum dedim. Sonra prodüktör olduktan sonra e, peki sen bizim gruba da katıl katılır mısın dediler. Ben de tamam dedim. Hı -hı. Ondan sonra bunu dedikten sonra işte benim de eşim var işte Esma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, da, o da gelsin işte kapak <gülüyor> yapalım şunu evet, yapalım işte beraber, Şu, beraber güzel de bir turne evet, yaptık evet. evet İşte söylesin şurada burada falan derken biz böyle hop diye dört müziğinde Hı -hı. E, içine birdenbire girmiş olduk doğal bir şekilde e, bu albümün aslında hemen hemen canlı şeyi e, konseri albümde e, bir nevi böyle Herkesin mülteci olduğu bir dünyadan söz ediyor. Öyle bir dünya. Yani hiç kimsenin bir şeyi yok. Aidiyet ee, yok. Aidiyet yok. Herkes göçmek yok. zorunda. Evet, herkes göçüyor. Ee, ben bunu Avrupa'da da çok bir sürü şeyde yapıyorum. Öyle sözler ve Hani e, öyle bir takım distopik e, ortamlardan söz ediyorum. İşte ne derler? E, Avrupa'nın mesela sular altında kaldı. Ama ee. bir taraftan bu gerçek yani çünkü gerçek. Yani herkes evet. göçebe şu anda Hı -hı. yani büyük ölçüde Hı -hı. dünya Kesinlikle. nüfusu göçebe hatta hiç kimse kendini evinde de hissedemiyor evet. bizler de Hı -hı. evinde hissedemiyoruz durduğumuz yerde göçebeyiz. Dolayısıyla tam da e, böyle bir e, sürekli hareket halinde, evinde hissedememe durumu, bir yabancı olma hali hepimizde var aslında. Ben şeyi merak ettim. Aslında tam da e, yabancılar bir araya geliyorlar. Yani gruplar olarak sizler bir başka yabancıyla ve birlikte müzik yapabiliyorsunuz. Evet. E, aynı şeyi e, mülteciler ya da işte diyelim ki o artık e, değil mi? Onlar da ya da bizler e, bir araya gelip e, işte cümlelerimizi kontrpuanlarla birleştirip uyumlu sesler çıkarmıyoruz da biraz politik bir soru ama <gülüyor> yani bence her şeyde teknoloji de işte dünyada şey geleceği aslında bence sanat kuruyor sanat çıkıyor yani on, evet. her şey onlara göre şekilleniyor. Onlar birleştiriyor, bir araya getiriyorlar ve etrafına da bu titreşim yayılıyor. Aynen öyle. Ve yani bu biraz da aslında korkutucu çünkü şöyle bir durum var, şey... ...sanat çok distopik bir hal aldı ve çok korkutucu. Oyunlar diyeyim, işte filmler falan çok böyle hep böyle kötü adamlar birilerini öldürüyorlar. Böyle hastalıklar, hastalıklı ilişkiler işte hastalıklı aşklar falan bayağı yani... Durum. Karanlık tarafları <gülüyor> da <gülüyor> var tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> tamam daha önce böyle değil mi? Yani tabii ki Kafka vardı. Tabii, tabii ki, işte, ki işte şu vardı bu vardı evet, da. Evet. Yine de böyle çok hızlı bir şekilde böyle kötücül bir şeyler böyle bir... Arttı. Arttı. arttı yani insanın karanlık tarafını açığa çıkaran bir Hı -hı. sanat var diyebilir miyiz? Yani sürekli oraya mı vurgu yapılıyor? Yani Öyle gibi bir de... Kahraman olup iyi olmak diyelim ona. Biraz böyle salakça bir şey gibi <gülüyor> e, algılanır al, oldu. Evet. evet ama öyle Hı -hı. Evet, Herkes süper kahramanını bulabilir. Evet. Kalbinizdeki evet. müziği ve sesi bulursanız Hı -hı. beraber de bir şeyler yapabiliriz. Tabii. Bu, yani... Her zaman. Bu karamsarlığın karşısında siz bir de mavi güneş keşfetmişsiniz. Evet. Ondan biraz bahsedelim. Tabii. Mavi güneş bir yeni proje midir? As e, hem yeni hem de eski hı hı. eski şöyle çünkü ben benim aslında ilk kurduğum gurup beş yaşındayken hı hı. E, ama o aynı seni o dağılıyor grup hı. ve ondan sonra gündemden düşüyor öyle bir hı. birkaç <gülüyor> ay şey yapan e, faalette e, e, olan e, ismi de şuradan geliyor ben ana bir resim yapıyorum mavi güneş çiziyorum e, hocam bana şey diyor. ...mavi güneş olmaz, ne biçim bu işte filan diyor. Ben bunu babama deyince, babam beni de yanına aldı gibi hocayı azarlıyor. Ay, ben sanatçıyım, işte böyle şeyler demeyin çocuğuma güneş mavi doluyor. Ben de gururla böyle bunu taşıyıp sonra mavi güneşte bir grup kuruyorum ama olmuyor. Neyse, yıllar geçiyor aradan ve derken Babazola'ya bir Brezilya turnesi teklifi geliyor. Fakat para yok. Diyorlar ki biz sizi alacağız, götüreceğiz. Geleceğiz, içeceğiz. 40 gün, para, 40 gece evet. Güney Amerika'da işte Türk mutfağı ve Türk müziği projesi. Evet. Ha. Sonra babası da yani işte yapmayalım ya işte falan diyor. Bunun üzerine ben Esma'ya diyorum ki hadi biz gidelim. Mavi güneşi de tekrar dolduralım ve <gülüyor> ee, Brezilya turnesiyle evet. mavi güneş tekrar doğuyor. doğuyor. Sonra devam ediyor böyle. Ee, Esma 8 aylık hamile olduğunda e, bir performans yapıyoruz milastır. Ondan sonra işte çocuklarla beraber bir ara veriyoruz. E, ara veriyoruz. Aa. Sonra işte 50. yılımızda e, tekrardan bir 45likle e, esas doğuşumuz oluyor. Çünkü e, mavi güneşte ilk 45liklerle e, başlıyor aslında. İstiyorsanız buradan bir Evet evet parça dinleyelim, akustik din. evet sözler esmaye ait e, müzikte ikimize ait ve e, ilk parçayı tamam üç, üç çember üç çember Kutsalı yaşamı rüzgarı, canlar betlenmiş. Ha. Evet, herkese yeniden e, merhaba. Esma Ertel ve Murat Ertel ile birlikteyiz ve onların e, kurdukları ve birlikte e, ne diyelim müzik yaptıkları grup e, Mavi Güneş. Mavi Güneş'ten Üç Çemberi dinledik. E, bu arada e, vokalde e, çocuk sesleri e, Hı -hı. duyduk. Evet. E, çocuklara da dahil etmişsiniz. Evet, onlar bizim çocuklarımız. Hı -hı. Esma e, benim iki tane oğlumuz var. Hı -hı. E, Aral Ertel ve Eren Devran Ertel. Onlar aslında çalıyor, yani enstrüman da çalıyorlar. Fakat burada yalnızca vokalleriyle yer yani oluyorlar. <gülüyor> Çemberler hayatımızda çok önemli galiba. Siz de tam da bu çember meselesine deymişsiniz. <gülüyor> Sözler evet, esman, evet, esman ertelinde. Evet, evet. Çünkü hakikaten çemberler var. Her Belki biri de. bir yolculuk. Evet her biri bir yolculuk ama genellikle çemberin de şeyi var yani bir dışarıdan da ayırıyor bizi yani. Ama siz böyle sirküler bir çember Evet, gibi, yükselerek, evet. yükselerek gidiyor. gidiyor evet, evet her, yükselerek. her yükselmenizde ruhsal bir doyumunuzu evet. yaşayarak spiral yükselerek bir, gidiyorsunuz spiral evet. bir şekilde. Yükseliş e, evet. deneyimlediniz. Burada e, üç çember dedik biz ama herkesin hayatında tabii farklı sayılarda başka çemberler olabilir. O sizin ruhsal Hı -hı. yükselişinizle Hı -hı. ilgili. Hı hı. Mavi güneş 69.com e, web adresleri de ilgili olan dinleyicilerimiz için buradan hı. söylemiş olalım. Mavi güneş ile 69 sayıyla .com. E, bunu da söylemiş olalım. Bu arada ben İki Esma ve Murat'a bu şu şey, bu koşullarda sosyal medya ve dinleyici ilişkisini nasıl kurduklarını, sosyal medya üstünden kendi tırnak içinde öz dinleyicilerinin kendilerine nasıl erişebildiklerini sormak istiyorum. Çünkü bu çok samimi bir albüm, bir aile albümü derler ya. Hı hı. E, dolayısıyla size de eminim doğrudan ulaşılıyordur. Sizinle hı hı. arkadaş olan çok sayıda tırnak içinde sivil vardır yani Hı. normal insanlar hani dinleyicileriniz vardır. Sosyal medya nasıl etkiledi sizi? Nasıl etkiliyor müzisyenler olarak veya sanatçılar olarak? Vallahi beni bayağı bir çarptı şey, bir yan Hepimizi çarptı <gülüyor> gibi. <gülüyor> Fazla zamanında bir kere. Yani şey korkuyorum, korkutucu bir şey. Ee, ve yani böyle geleceğe baktığımda hani sır ne diyeyim? işte şimdi yok. ...Facebook'a mesela ben... ...yeni girdim... Ee, ...bunca sene direnmiştim... ...işte bu sene Facebook'a girdim... o neler oluyor falan... ...bayağı çok hızlı böyle devamlı bir şeyler oluyor falan... ...hani böyle... ...yani bilemeyeceğim neyse onun hakkında konuşmak istemiyorum... ...Twitter'a erken girdin evet, sen Murat... ...Twitter'a Gezi'yle girdim... ...Gezi evet. yüzünden girdim... Ee, ...hala böyle haberleri okumak falan... ...bir takım şeyler oradan... ...yapıyorum... ...yani <gülüyor> o da böyle bir... ...ne diyeyim yine bir korkutucu... ...bütün e, şey... ...kişisel bilgilerinizi bir kere bir takım insanların el, eline veriyorsunuz... ...bu bir kere bu inanılmaz bir şey... ...onlar da istediklerine veriyorlar... ...bu da çok korkutucu bir şey... ...yani bunlar devletler olabilir... ...işte ajanslar olabilir... ...başka bir takım iyi niyetli kötü niyetli insanlar olabilir... ...sizi müşteri olarak gören ya da başka e, durumlar olabilir... ...ve e, yani neydi... Truffaut'un bir filmi mi vardı... ...şey... E, ...Lemur Andrékti... ...şey direkt ölüm böyle... bir ...birinin gözünü ...kamera yerleştiriyorlardı da şey... ...televizyonda bir... ...çok meşhur bir kadının ölümünü şey yapıyordu... Um Anbean yani, kaydediyor... Evet. E, ...kaydedip yayınlıyordu falan... ...öyle durumlara doğru gidiyoruz... ...mesela bu Instagram'da, Instagram'da öyle, işte... Evet. ...hikaye hikayesi... ...yani o anda çekip yollamanızı... ...o anda çekip yollamanızı... E, ...istiyorlar ve e, yani... Sizin ne yaptığınızın her an işte görülebilir olması durumundayız şu an onun kıyısındayız. Yani. Buzdağının görünen yüzü ve görünmeyen yüzü diye ikiye ayırabilirim ben sosyal medyayı ee, ama iyi tarafı şu tabi sizi dinleyen insanlar da birebir orada sıcak bir kontak kurabiliyorsunuz size yazabiliyorlar ama Mavi Güneş 69 için biz sosyal medyada sürekli sürekli paylaşımlarda yapmadık evet Hı. belli hesaplarımız oldu zaten bizi takip eden arkadaşlarımız da sivil sizin dediğiniz gibi dinleyiciler de e, paylaşımlardan atıyorum benim kişisel hesabımdan mavi güneş hashtag ile yaptığım bir paylaşımdan ne var ne yok bütün sosyal medya mecrasında da her birine ulaşabiliyor yani bu twitter'da olabiliyor facebook'da olabiliyor instagram'da olabiliyor iyi tarafı onlar hemen size bir reaksiyon gösteriyorlar evet çok beğendik şahane işte güzel olmuş ya da bunu çok sevdim bunu çok sevmedim e, bir parçayı beğendim onu beğenmedi. Onu hemen size çok sıcak bir şekilde yazabiliyor, söyleyebiliyor. Geçenlerde bir koleksiyoner mesela yazdı bize. Ee, Türkiye'de e, Mavi Güneş 69 Babazula'nın Zula'nın EP'si yayınlanmadı. Ve Murat'ın uçurumun kıyısında Türkiye belgeseli için yapmış olduğu solo albümü Türkiye'de yayınlanmadı. Ve çok ciddi bir koleksiyoner. ve Bize yazdı. İşte ben nasıl edinebilirim Türkiye'de? Yok. Bir tanesi için Londra'ya mı gidecek? Bir tanesi için Avrupa'ya mı gidecek? Hayır. Ee, ve biz iletişim bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız sizin koleksiyonunuza biz destek olmak isteriz dedik Murat'la beraber. Ve üç tane planımızı gönderdik. Aslında evet. her şerde bir hayır var derler. hani e, Bugünkü vahşi kapitalist dünyada da Artık bazı emek ürünlerinin sayıları azaldıkça daha da kıymete biner hale geldi. Bunu albümlerde de görmeye başladık. Tıpkı Plastik Sanatlar'da gördüğümüz evet. gibi Hı -hı. değil mi? Edisyonlar yapardı zaten Hı -hı. sevgili Mengü evet. değil mi? Sonuçta ya. siz de artık edisyona doğru Aynen. gidiyorsunuz. Tabii. Neredeyse bunların Tabii. her birini numaralandırıp imzalayıp ona göre artık muamelede bulunmak durumundasınız. Ne dersiniz? Aynen. Evet. Aynen. Yani başka çare yok. Ee, oraya doğru sıkışıyoruz. Ben şimdi şey düşünüyorum hani... Okul kitaplarının falan bile çok kıymetli ol, olacağı işte zamanlar. zamanlar mı geliyor Çok acaba? dijital Değil okumaya çok, geçtik evet. bir taraftan da hepimizde yani hepimizde bir ekran. Sonra arkadaşlarımızı görmez olduk. işte bir masanın etrafında oturup yemek yemez olduk. Ama burada iki kişi oturur ki aa gördün mü işte evrim akşam yemeğe gitmiş işte gördüm Instagram'dan paylaşmış gibi bir muhabbeti de kendi içimizde eder olduk. O bir taraftan böyle sosyal medya hem arkadaşlarımızdan haber almanın bir yolu oldu mu? bir taraftan da onları görmememizin bir yolu oldu. Çünkü her şey ben orada. Ben orada kinayeli bir şekilde şey diyorum hep. Ya telefonlarımız da olmasa görüşemeyeceğiz. Evet, yani çok ekrandayız <gülüyor> Onlar ya çok o kadar ekrandayız. Kendileri aralarında takılıyorlar ki. Değil yani, mi, değil bir mi? De garip bir şekilde yani tam da sosyal medya bizi soyunmaya kışkırtıyor yani böyle bir saydamlaşıyoruz giderek çırl çıplak e, kalıyoruz bir ki taraftan. hakikaten özellikle tüm verileri aslında biz gönüllü olarak evet. veriyoruz. veriyoruz. Özel hayatımız hatta Her en mahrem şey. yerlerimizi. Evet evet evet evet ve başka neler verdiğimizi de bilmiyoruz işte, evet. Evet. Yani o işte her e, diyelim ki e, güncelleme yaptığınızda o anlaşmaları kim okuyor? Evet. Hiç kimse okumuyor. Evet. Kim bilir adamlar e, bizimle ilgili ne ...planlar yapıp neleri imzaladıkları... Evet, bir ara şöyle <gülüyor> bir şey moda olmuştu... ...belki hatırlarsınız... 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrası... Hmm. E, evet, ...ten evet. years hmm. challenge... Evet, evet. e, ...hashtag'i evet. altında... ...ve bununla ilgili çok korkunç buzlağının... ...görünmeyen tarafından bir makale okuduğumda... ...sigorta şirketlerinin... E, ...bunu sürüklediği... ...yani bu hashtag'e doğru insanları sürüklediğini... ...ve 10 yıl sonraki ve önceki... ...yaşlanma... Hmm, ...parametrelerinden... Hı -hı. ...senin primlerini... ...gelecekte ayarlayabileceklerine dair... ...karanlık bir makale okumuştum... ...çok korkunç... ...bilmediğimiz neler var yani derinlik... ...bu açıdan şeffaf... Evet, evet, evet, evet, evet, yani şef... ...dolduruşa geliyoruz... <gülüyor> ...dolduruş <Evet>. ve boşaltma... <gülüyor> ...bir de bir şey paylaşmıyorsunuz... Ah sen de bir şey paylaşmıyorsun... ...canım haberimiz yok falan... <gülüyor> ...gibi şeyler de duyduğumuz çok oluyor... Evet. Evet. ...şeffaflıktan so so söz etmişken... ...Metis kitaptan çıkan... ...şeffaflık toplumunu önermek istiyorum... E, ...bu kitap... E, ...Biung Chul Han tarafından yazılmış... Koreli ...şöyle söylüyor... Yazar. ...Koreli bir yazar... Şeffaflığın da bir şiddeti olduğunu söylüyor... ...karşılıkla... ...hadi ben soyundum... ...sen niye soyunmuyorsun... Hı. ...mantığı vardır ya... Hı hı. ...ve şunu söylüyor... ...şeffaflık neoliberal bir aygıttır... ...enformasyona dönüştürme amacıyla... ...her şey içine girmeye zorlar... Günümüzün maddi üretim ilişkileri koşullarında daha fazla enformasyon, daha fazla iletişim, üretkenlik ve hızlı artış anlamına gelir. Buna karşılık gizlilik, yabancılık ve ötekilik sınırsız <gülüyor> iletişime engel oluşturur. Şeffaflık adına bunlardan kurtulmak gerekir. Evet, ya ben de tam da sanat ve sanatçıyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Siz sanat yapıyorsunuz her anlamda. Yani aslında sanatın karan, sanatçının karanlık bir odası olması gerekiyor mutlaka. Hani bugün dijital fotoğraflara geçtik. Ee, karanlık oda ortadan kalktı ama gerçekten yaratıcılık tam da dışarıdan aldığımızı uyaranları hani karanlık odada işleyip e, onu başka bir şey dönüştürüp çıkardığımızda bu müzik olabilir, resim olabilir, herhangi bir sanat ürünü olabilir. Sizin karanlık odanız var mı? Olmaz yani, mı? <gülüyor> <gülüyor> Olmaz mı? Herkes gibi bizim de bir karanlık odamız var tabi. Ülke bir kere Kolektif bilinçaltımız var <gülüyor> kirli biraz ama bugünlerde temizleniyor ben mutluyum ve umutluyum <gülüyor> Peki ee, bu, buyur. yok yok ee, <gülüyor> ee, yok, yok devam <gülüyor> <gülüyor> Tamam ee, ben şeyim de merak ediyorum aynı zamanda çok sayıda şehir e, konseri veren bir e, hayatınız var hmm. şeyde e, Türkiye'de iç, Türkiye içinden bahsediyorum Büyük kent dinleyicisiyle Taşra dinleyicisi arasında bir fark gözetiyor musunuz? Görüyor musunuz? Ee, bir ilişki farkı yaşıyor musunuz? Onlar sizi daha mı çok özlüyor? Sizin de kurdukları ilişki daha mı farklı? Şehirliden ne işitiyorlar ve ne, ne veriyorlar size? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Türkiye'de. Yani aslında özellikle geçmişte belli bir köyden, yöreden gelmenin özgünlüğe katkısı çok daha fazlaydı. Müzikal olarak mesela bunu söyleyebilirim. Hep anlattığım hikaye vardır. Üç Terli'nin en büyük ustalarından Ramazan Güngör'den el almaya gittiğimde Fethiye'ye gitmiştim. Fethiye'li bir sanatçı Meclide olan birisi Burdur türküsü söyler misin bir tane dediğinde ben bilmem demişti. Yani e, çünkü o hani böyle fetiyeliydi Bu çok e, önemli bir şey. Ama yurttan sesler e, anlayışıyla işte o özgünlük e, ortadan bitkide kalkmaya başladı. Bir diyelim ki saz sanatçısı. Yalnızca Fethiye ile ya da Burdur'la değil de işte ne bileyim Erzurum barlarının da bilmek zorunda kaldı, Karadeniz'de ça çalabilmek evet. zorunda kaldı, işte e, Zeybek de çalmak zorunda kaldı yani böyle bir evet. aslında beklentiler de bunu oluşturdu. Evet beklentiler de bunu oluşturdu yani küçük şeyleri köyleri oraya buraya gittiğiniz zaman bile orada da böyle bir hani her şeye e, bir bir şekilde daha çok Hakim olma ve özgün e, kültürün yok olması gibi bir durum söz konusu aslında diye düşünüyorum. Yerel ortadan kalktı. Yerel ne? yerelle ilgili her şey. Yerel evet. sanatçı, mahalli sanatçı evet. denirdi. Peki aslında yurttan sesler güzel bir örnek Hı. aslında. Yani yurttan sesler ya da yine de gerçeğine yani otantik olarak olabildiğince o nasıl icra edildiyse o, o şekilde icra etmeye çalışılan bir dönemdi. Fakat world müzeye gelince, dünya müziğine gelince işte Peter Gabriel'ın hani öncülünü yapmıştı. Fakat burada aslında artık ee, ya o yerellik sample'lar olarak galiba girmeye başlıyor o, yani, o nasıl bir durum yani evet e, şeyde de yani dünya müziğinde de çok e, böyle acayip durumlar var eleştirmenler e, işte hani dünya müziği de e, işte geleneksel olarak yapılmalı diye de, böyle bir diretme halindeler ama e, dayanamazlar çünkü işte yok elin Fransızı Hint müziği yapıyor hani <gülüyor> Gidiyor işte tablo çalmayı öğreniyor ya da işte e, mesela Mavi Güneş 69'un 69 olmasının nedeni e, internette baktığımda 2009 yıllarında Mavi Güneş diye Japonya'da bir grup gördüm ben. E, Facebook sayfaları vardı ve e, Japonlar şey çalıyorlardı hmm, ne derler Türk halk müziği çalıyorlar Saz'da. Çok i̇simleri de mavi güneş nasıl olabilir bayağı böyle yani şaşırdım bu nedir diye. O zaman bizim Kistemal Güneş 69. Türkçe e, atlandırma ile onlar da mavi güneş. Evet, evet çok ilginç. <gülüyor> çok ilginç. <gülüyor> kadar... Japonya'da... da olmaz bulduk. yani. Nereden olmuş? Evet. Duymazdı evet. yani yani hiçbir şey yok falan. Nasıl olmuş bilmiyorum yani beynimden Be mi şey dü ya? Dünya küçük derler ya. Rahmi de iki haftaya e, oğlunun yanına Tokyo'ya yoldu. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ...aa çok <gülüyor> evet, güzel. Onun onun çok iyi gün gibi e, kalacağız vakit geçireceğiz orada. <gülüyor> Bu arada hemen aklımı da Avustralya Avustralyalı bir grup var değil mi? E, direkt hani Andol Anadolu rock yapıyor. Şimdi ismi gelmedi hı hı, Anladım. Evet. Hmm. King Gizzard'dan. E, e, e, e, evet, evet. Evet, evet. <gülüyor> evet. O halde hani o e, yurttan sesler meselesi hani yurt çapında böyle bir hani e, evet. yan yana getirme vardı. Şimdi artık e, dünyada her şey her yerde olabiliyor, karşımıza çıkabiliyor yani. Aynen. Evet. Ama bu Çok yine iyi. işte özgünlüğün e, yitirilmesiyle ilgili bir durum da şey yapıyor, getiriyor. Ama yani şey, yani gerçekten çok garip. Şöyle bir örnek de var mesela işte, bana kızsınlar şimdi de, şey, Ziget'te çaldık biz Babazula'yla. Bu yüzden bu sene Ziget'e gidecek olan sanatçıyı seçmek için bir jüri toplandı. O jürinin üyelerinden biri bendim. Çalan kişi bir sonraki yıl jüri üyesi mi oluyor? Öyle bir gelenek var bilmiyorum ama beni öyle <gülüyor> yani yaptılar yani tabii. o nedenle hani <gülüyor> işte bu adamlar çaldı işte sen de jüriye gelir misin seçelim bu sene diye. Neyse işte 60 kadar grup içinden bir şeyi seçip gönderdik 7 kişi vardı jüride bir de halk jürisinin oyu vardı. Şimdi biz, biz yasak elbayı seçtik. Bu çocukta İzmir yöresinden geliyor. Bas var, davul var, bir de elektro cümbüş var ve çok özgünler. çok, çok özgünden, çok, çok iyiler. Bütün jüri yani böyle hani yüzde %80, 80, 90 tabii. yasak elbeyi dedi. Halk jürisi neyi seçti biliyor musunuz? Hangi halk bilmiyorum bu ama Amerikalı bir kız vardı ve blues söylüyor. Onu seçti. Çok ee, ilginç bir şey. Nasıl? Sosyal medyada evet. işte algı operasyonu evet, diye çok, açıklayabiliriz bunu bence. çok ilginç bunu bence. yani. Bunu anlayamadım. Ve, kopuklar e, kendi coğrafyalarından evet. da kopuklar diye. Bir de şöyle bir, bir durum da var. Ee, yani blues seven bir insanım. O bluesun çok daha iyisini yapan zibilyon tane insan. Amerika'da var, işte Hı. Afrika'da var, Avrupa'da var, Türkiye'de var. Ve niye bu böyle hiç belli değil. Yani, değil. yani evet. Kafalar bir yerden, gerçekten aynen. bir karışmış. Evet. Ben şeye de bağlıyorum bunu. Bir sürü işte televizyon şu bu işte diziler miziler. Amerikalı kahramanlar ya da Amerikan e, akımı ya da Anglo-Sakson ee, ...ne diyeyim, yaşam yolları insanların çok tercih ettiği e, bir takım şeyler haline e, gelebiliyor. Hala, hala işte bir saz hatta daha da kötüsü işte elektrosaz e, havalı bir şey değil yani. E, hala aşağılanıyor muyum, beğenmiyor. Siz de, e, ısrarla elektro saz çalıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, 45'lik, e, Mavi Güneş'in 45'liği hmm. var. Bu arada 45'lik plak yeniden gündeme geldiğine göre aslında dijital kitapların da bir süre sonra kitap formu da hakikaten onlara döneceğiz. Yani hmm. dijital yürümüyor. E, bak 45'lik plaklar yeniden ya da evet. LP'ler yeniden basılıyor evet. ve bu ciddi e, tüketicisi var ya dinleyicisi var. Evet var. O yüzden <gülüyor> şimdi ikinci diğer yüzünü diyelim. Tamam. Hafta o zaman. Hafta. Evet. Oh, shit. 4.9 Açık Radyo Yol Geçen programında sevgili Murat Ertel ve Esma ile beraberiz. Az önce Yafta isimli parçayı dinledik. Bu bir aile albümü. Mavi Güneş 69 projesinin bir albümü. İnternet sitesi de wwwmavigunes 69com Bu albüm iki parça Çember ve Yafta'dan oluşuyor. Bir kırk olarak da niteleyebiliyoruz. Dolayısıyla Canlı kayıt ve doğaçlama kayıt arasındaki farkları ben bu ikiliye konuklarımıza, sevgili konuklarımıza sormak istiyorum. Çünkü bazen albümlerin bir kayıt değerleri oluyor. Bir de canlı kayıtlar kayıt ediliyor ve o canlı kayıtlardaki tıpkı cazda bunu çok yaşıyoruz. Cazların konser versiyonları bazen albümleri de geçiyor. Daha çok aranan ve dinlenmek istenen kayıtlar halini alıyor. Diyelim ki 6 dakikalık bir beste. 20 dakikaya ulaşıyor ve bu sefer dinleyiciler o kaydı elde etmek istiyorlar. Buradan şuna gelmek istiyorum. Siz canlı kayıtlarınızı arşivliyorsanız şu an o arşivler ne durumda? Hmm. Dağınık durumda. Hı -hı. <gülüyor> Format bir kere durum var. Zibilion tane formatta işte makaraband işte çeyrek inçlik makaraband efendim e, dot e, e, kaset kaset üzerine dört kanal kaset üzerine sekiz kanal işte e, yarı dijital Hi8 üzerine yok işte e, hard disk üzerine bilgisayar içinde MP3 wav wow, işte şu bu vırt böyle dönüştürülmesi evet, gereken şeyler... kayıtlar hmm. halinde arşivimizde var. Evet bazı şeylerde şey oluyor yani e, çalıcıları e, ölüyor. Mesela benim iki hmm. tane dat çalıcım öldü ikisi de. E, tamir için mesela işte 300-400 euro istiyorlar. Hani o fiyata bir yenisini bir şekilde yenisini değil de ikinci elini alabiliyorsunuz. Hani ne yapsam diye düşünüyorum o datlar orada duruyor falan. E, arşivler biraz fena ama e, şeye dönersek müziği bırakıp görsene dönersek e, Mengü Arter arşivi baya iyi durumda. Web evet. sitesi çok güzel zaten. evet. Onu Teşekkür ederiz. Anons onu da, edelim değil evet. mi? Menguertel.com evet, evet. Menguertel Yani epey okuma yapabileceğiniz bir site. Esma ile beraber Menguertel arşivini bayağı bir şey yaptık. Yani... Hmm, ...ilerlettik ve iyi durumda işte iyi bir noktaya evet. geldi güzel projelerde şimdi yol alıyor. Evet yol alıyor. Onunla ilgili başka şeylerimiz de olacak projelerimizde olacak yakınında. Çok yakınında. Evet. Arşivler yani özellikle tabii ki bellek nesneleri ama e, ses arşivinde olduğu gibi bazen ulaşamıyoruz galiba ya. Ee, bir şekilde ulaşamıyoruz. Bir arkeolojik çaba gerekiyor okay. galiba. Onlara hakikaten e, bir şekilde e, ulaşmak e, gerekiyor. Ama orada duruyorlar eminiz. Hı -hı. E, galiba e, yine en başa dönecek olursak e, yani dostumun Çekmecesi miydi? Dost çekmecesi. Sergin Dostun Çekmecesi. Dolayısıyla Çekmece de aslında yine evet. bir arşivleme yöntemiydi. Dolayısıyla Esma Erten'in kreatörlüğünü bir de evet. Oğuz ile birlikte Oğuz yaptınız. Oğuz Erten'le beraber birlikte yaptık. Oğuz Erten de Dostun Çekmecesi'nden isimli Mengü Ertağ koleksiyonu'nun evet. Cihat Burak eserleri adanın altında da bir kitap yazdı. Evet, ve 1 Ağustos'a e, kadar, Ağustos Ağustos kadar, Ağustos evet, kadar, Ağustos kadar sürüyor. Sergide 1 Ağustos'a kadar... 31 Ağustos'a kadar... 31 Ağustos'a kadar sürüyor. Sergi da, öncesi de biz yine Murat'la beraber... ...açılışta, açılış akşamı... Mavi ...bir dinleti olarak. yapmıştık. Evet. Ee, Mavi Güneş olarak... Hı -hı. ...kapanış içinde bir dinleti... ...ya da bir parti düşünüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Bir de sergide Mavi Güneş'in... ...iki tane de şey var. Video ses Hı -hı. enstelasyonu. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bir tanesi... Cihat Burak 99 eser e, isimli bir şey. Orada eser isimlerinden e, bir hikayeleştirme e, yaratarak... Ee, Onun hikaye anlatıcılığına hmm. bir göndermesi oldu. Evet, hmm. bir e, video iş yaptık. Aynı zamanda hmm. müzik. Bir de Dostun Çekmecesi'nden diye bir eser var. Orada da e, babamın masasının bu gerçekten Cihat Burak'ın eserlerinin... ...durduğu... ...çekmecelerin sesleriyle... ...böyle bir ritim oluşturarak... ...öyle bir şey yaptık... ...masayı anime ederek... ...harika... ...yani aslında resmin, desenin de bir müziği var... ...değil mi? ...yani var, aslında... Var. Evet. bununla da ilgili herhalde... ...etkilemiştir mutlaka... ...Cihat buran da bir müziği var... Kesinlikle, ...var kesinlikle... kesinlikle. kesinlikle. Evet. Ben e, buradan telif haklarına gelmek istiyorum. Eee siz Hadi bakalım. Hadi bakalım konusunda evrimcim, evet, <gülüyor> ne, neler söylemek ve hangi <gülüyor> şikayetlerde bulunmak istersiniz? Mutlaka içiniz doludur bu konuda. Evet. Beklentileriniz <gülüyor> vardır. Belki birileri sizi duyacak yani. Hı -hı. Bir sorayım dedim. Ya yani biz e, bir saygı gerekiyor bir kere. Yani şey, e, paradan öte bir saygı ne bileyim. Evet. Twitter'dan başladık. Birbirinin tweet'ini alıyor. Onu böyle hani Retweet etmiyor onu da kopyala yapıştır evet, <gülüyor> yapıp kendisininmiş gibi böyle şey yapıyor bunun mesela bence büyük bir cezası olması lazım hadi şey değil de yani paraysa hakikaten bunu yapana böyle büyük bir para cezası ya da işte hizmet cezası filan hani işte ne bileyim. Ee... Siz belki şarkı <gülüyor> yaparsınız TV <bu> konuda. <gülüyor> Tweedine bandım. Olabilir. <gülüyor> <Benim amandım. gülüyor> Ama bu sadece müzikte yok. Evet, Sizin yok. de bildiğiniz gibi evet, yani evet. yazarlarda aynı şeyi yaşıyor. Müzisyenlerle aynı, evet, yani. aynı şeyi yaşıyor. Çok çevirmenler aynı şeyi yaşıyor. Bugünlerde tabii, evet. ciddi bir yani problem var biliyorsunuz. Akademik tezlere baktığımızda da, ya, da sürekli intihal var zaten. Evet yani kopyalı, sürekli kopya O kadar kopyalı, çok inanamaz, yaygınlaştık ki tabii. Dolayısıyla balık baştan kokar Murat'ın da dediği gibi bir saygı belki bir iletişim işte evet, yapabilir evet. miyiz? Olabilir miyiz? Parasında değil mi? değilsiniz. Evet. Yani Hı -hı. onu beraber paylaşmaktasınız. Belki siz üzerine bir tuğla daha koyarsınız. Hı -hı. O bir tuğla daha koyar. Beraber güzel bir duvar yaparsınız. Ama orada o iletişim de olmayınca o zaman içimiz çok doluyor. Yani Hı -hı. Mesela okuduğunuz bir kitabı paylaşırken sosyal medyada en azından yabancı Alıntı. bir kitapsa o alıntıysa bile kitabın adı, adı yayını bir çevirmeni değil mi? Tabi. Saygı bir yani, bir şey. yani bu. Evet. Şey. Kesinlikle bir saygı. Yazın. Evet. Bir şey yap. Tamam yani. ...sayfasını verme ama... E, ...kaynağını belirt... ...bir de e, şöyle bir durum var yani... ...yasal olarak... E, ...bir takım güçleri... ...ellerinde bulunduran insanlar... ...bu e, şey... teliflerin ne olacağını da... E, karar yani örneğin diyorlar, işte... ...Spotify ne, evet. streaming denilen şey... ...hakikaten... ...büyük bir e, aldatmaca... ...ben hiç sevmiyorum... Evet. Ee, ...Netflix'in bir türü mü oluyor yani? Hayır şöyle yani işte... Bir takım plak şirketleriyle anlaşan bazı şirketler işte Spotify da şey gibi Deezer falan gibi. Abi ben senin kataloğunu alıyorum şu kadar paraya sonra bunları da herkese sunuyorum. İşte e, her e, şey bana üye olan da her e, çalımda sanatçıya 0000, 0000, 0000, 0.000 gibi <gülüyor> <gülüyor> e, işte 1 cent verecek. Ama öyle işte, bir şey sanatçıya dönmüyor. dönmüyor, tabii yani, yani. Evet. dönmüyor ya da sanatçı yani. onunla... ...bir yemek yiyor mesela işte. Ay, yani. Ama dönecek. bu arada sanatçıdan... ...sürekli her hafta evet. bir... ...input bekliyor Hı -hı, evet. yani. Bana Hı -hı. gönder... ...bana gönder her Hı -hı. hafta cuma... ...yeni çıkanları ben yapayım falan... Bu arada e, çok keyifli bir e, sohbet oldu gerçekten ama programın sonuna geldik ne yazık ki. Hı -hı. Çok Sev teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Sev Murat Ertel evet. ve Esma Ertel'e teşekkürler. Ee, bu aile albümü için. Ayrıca Feryal'e çok teşekkürler Teknik Masa'da ve bizi dinleyen var. ve destekleyen tüm dinleyicilerimize de sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Haydi bakalım. Yol geçen Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Evrim Altu ve Rahmi Ödül